Merhaba, programa Avrupa'da arı neslinin korunması için atılan olumlu bir haberle başlıyoruz. Dünyanın her yerinde arıların hızla yok olması Avrupa Birliği'ni önlem almaya zorladı. Avrupa Birliği arıları korumak için fibronil adlı bir pestisit türünün kullanımını kısıtlama kararı aldı. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri, çoğunluğun oyu ile fibronilin aralarında mısır ve ayçiçeği tohumları da olmak üzere Birçok bitki ve tohumda kullanımını yasakladı. Ancak daha çiçeklenmeden hasadı yapılan soğan, brokoli, karnabahar ve brüksel lağnısı gibi sebzeler bu yasaktan muaf tutuldu. Deutsche Welle'de yer alan haberde yasağın gelecek yıldan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Avrupa Birliği iki yıl sonra yasağa uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Ancak yasak daha yürürlüğe girmedi. Yasağın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Komisyonu'nun da resmi olarak onay vermesi gerekiyor. Çevre örgütü Greenpeace konuyla ilgili olarak memnuniyetini şöyle ifade etti. Yasak kararı arı neslinin korunması yönünde atılan bir diğer acil ve gerekli adımdır. Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu EFSA ise Mayıs ayında zararlı böcekleri bitkilerden uzak tutmak için kullanılan Fipronil'in bağ arıları için tehlikeli risk teşkil ettiği konusunda uyarmıştı daha önceden. Avrupa Birliği bu yılın ilkbahar aylarından itibaren geçerli olmak üzere de Neonikotinoid adlı gruptan 3 etkili pestisi türünün kullanımını daha önce yasaklamıştı. Bu tartışmalı kimyasallar arıların toplu ölümünden sorumlu tutuluyor. Arıların insanlar açısından önemi sadece bal yapmakla sınırlı değil şüphesiz ekolojik döngüde çok önemli görevler üstleniyorlar. Arılar çiçeklerin dönlenmesini sağlayan polenleri taşıyarak meyve ve sebzelerin oluşmasını sağlıyor. Arıların olmadığı Çin'in bazı bölgelerinde, Binlerce tarım işçisi meyve ağaçlarının minik çiçeklerini tek tek elleriyle döllemeye çalışıyorlar. Araların nesli tükendiği zaman kıyamet gelir derler. Onun için hem aralar için hem de kendi sağlığımız için organik tarım şart. Buğday Derneği'nin %100 ekolojik pazar projesine bir halka daha ekleniyor. Kayseri, Kocasinan Sinan %100 ekolojik pazarı 21 Temmuz'da açılıyor. Ekolojik pazarlar, ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek ve tüm bunların paralelinde tüketicinin bilinçlenmesini amaçlayarak kuruluyor. Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yürüttüğü organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi kapsamında üretime başlayan üreticilerin mahsullerine pazarlanması amaçlanarak Kocasinan Belediyesi ortaklığı ile Kocasinan %100 ekolojik pazarı kuruluyor. Kayseri-Kocasinan %100 Ekolojik Pazarı Buğday Derneği'nin yerel yönetimlerle kurduğu ekolojik pazarların 8. halkası olarak 21 Temmuz Pazar günü Kayseri-Kocasinan Erciyes Evler'de açılıyor. Kayseri'de dinleyicilerimize duyurulur. Buğday Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği destek ve danışmanlığında Erciyes Evler semt pazarında açılacak. Kayseri-Kocasinan %100 Ekolojik Pazarı bu yıl Temmuz-Ekim tarihleri arasında kurulacak. Arz ve talep durumuna göre 2014'te pazarın sürekli açıp kalıp kalmayacağı da proje ortaklarınca belirlenecek. Çeşme'de ağaç dikmeyene oturma raporu verilmeyecek. Çeşme Belediyesi Başkanı Faik Tütüncüoğlu, ilçede yeni yapılan konutlara oturma raporu alınabilmesi için ağaç dikme şartı getirildiğini bildirdi. NTV MSNBC'nin haberine göre Tütüncüoğlu yaptığı açıklamada ağacı ve yeşili korumak için mücadele ettiklerini belirtti. Çeşme'de son 20 yıldır yapılan her evin bahçesinin olduğunu bildiren Tütüncüoğlu bakalım ne demiş diyor ki Çeşme'deki her ev sahibi oturma raporu alabilmek için evin inşaat alanında kalan bölümün dışındaki arsanın her 40 metrekaresi için bir ağaç dikmek zorunda. Sit alanlarında bunu 25 metrekareye bir ağaç olarak Belirlemişler, dikilecek ağaçlarında belli bir standardı var üstelik. Süs ve çalı türevindeki ağaçlar geçerli sayılmayacak. Dikilecek ağaç cinslerinin belli bir yükseklik ve genişliğe ulaşan türlerden seçilmesi gerekiyor. Tütüncüoğlu ağaç şartı yerine getirilmediği takdirde konutun oturma raporunu alamayacağını ve LVD elektrik ve su bağlanamayacağını belirtti. Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu. Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doçent Dr. Erdoğan Çiçek, Kızılırmak'taki balık ölümleri nehir üzerindeki barajların yeteri miktarda su bırakmamasından kaynaklanıyor dedi. Çiçek Kızılırmak nehrinin debisinde son bir haftadır gözlenen düşüş ve balık ölümleriyle ilgili bir araştırma yapmıştı. Nehirdeki balık ölümleriyle ilgili konuşan çiçek yapılan çalışmalar sonucunda nehirdeki su seviyesinde çok büyük miktarda azalma olduğunu tespit ettiklerini, bu azalmanın ise sudaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olduğunu, balık ölümlerinin de suda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle gerçekleştirdi. Ifade etti. Çiçek sözlerine şöyle devam ediyor eskiden su bitkileri çok fazla görülmüyordu nehir akış hızı çok yüksekti ve su bitkileri bu kadar kök salamıyorlardı barajların yapılmasıyla birlikte artık dere yatağında su bitkisi görülmeye başlandı bu bitkilerin artmasıyla birlikte suda oksijen sorunu ortaya çıkmaya başladı diyor kendisi evet derelerimizin de ekolojisine dikkat etmemiz gerekiyor.